Erken yaşalma erkeklerde en görülen cinsel işlevi problemidir. İstemsiz ve denetimsiz boşalma olarak da adlandırılır. Böyle bir problemin varlığını bazı kriterlerle değerlendirmek gerekir. Bunlardan ilki 7 dakika ve altında penis başına birliklerinin sürdürülmesidir. İkinci kriter yaşanan cinsellikte bayan partilerinin tatmin olmaması, huzursuzlanmasıdır. Üçüncü kriter o an geldiğinde erkeğin boşalmak istememesine rağmen istemsiz ve denetimsiz bir şekilde boşalmasıdır. Dördüncü kriter, yenileyici ve tekrarlayıcı bir biçimde her cinsel ilişkide aşağıdaki üç kriterin yerine geliyor olmasıdır. Beşinci ve son kriter, haftadaki gün, altı ay, düzenli bir seks hayatına rağmen, altıncı aydan sonra hala bu problemlerin devam ediyor olmasıdır. Görüldüğü gibi bu kriterler yerine geldiğinde, bir çiftte ya da bir erkekte böyle bir problemin olup olmadığına dair tanı koymak mümkün olabilir. Erken boşalma erkeğin probleminden ziyade çiftin ortak problemi olarak görülmeli, bir hastalıktan ziyade bir cinsel işlev problemi gibi görülmeli. Bir cinsel uyum sorunu olarak ele alınmalıdır. Böyle bir problemi olan bir çift ya da bir erkek ne yapmalı? Öncelikle problemi kabullenmek gerekiyor. Çünkü problemi kabullenmek ve bir cinsel terapiste başvurmak bu işin tedavisinin yarısını meydana getirir. Diğer yarısı da cinsel terapiste yapılacak çalışmalarla kolaylıkla halledilebilir. Erken baş kadar değildir. Yüzde yüz tedavisi vardır ve cinsel terapi. Böyle bir problemle cinsel terapiste bir çift başvurduğunda onlara nasıl bir süreç bekler? Öncelikle cinsel terapist ve çift ilk görüşme adı altında bir görüşme yapar. Bu görüşmede cinsel terapist problemi anlamaya çalışır. Hem kadını hem erkeği dinleyerek her iki tarafında bakış açısını öğrenmeye çalışır. Ve daha sonra çifte değerlendirme görüşmeleri adı altında beş görüşme önerir. Bu görüşmelerden ikisi erkekle özel baş başa yapılır. Diğer iki görüşme kadınla özel baş başa yapılır. Beşinci ve son görüşme Terapistin de bulunduğu bir ortamda üçlü bir şekilde yapılır ve terapist elde ettiği verilere göre o çifte özel bir tedavi planı oluşturur. Bu tedavi planını cinsel terapist çifte sunar ve çift bu tedavi planını kabul ettiği takdirde cinsel terapi süreçleri başlamış olur. Cinsel terapide adım adım gidilen bir program uygulanır. Birinci adımda ilişkisel aşamadını verdiğiniz verdiğimiz bir çalışma yapılır. Bu çalışmalarda erken boşalmaya katkı sağlayan erken boşalmanın tedavisini zorlaştıracak olan ilişki çatışmaları, kavgalar, huzursuzluklar, tartışmalar, bakış açısı farklılıkları gibi konular ele alınır ve çiftin ilişkisi yeniden flört havasına sokulmaya çalışır. Böylece çift evlenmeden önceki mutlu günlerini tekrar yaşamaya başladığında erken boşalmayı çözebilecek uygun bir ortamda meydana gelmiş olur. Ve bu aşamadan sonra bilissel aşamaya geçilir. Bilissel aşamada erken boşalma Kadın cinselliği ve erkek cinselliği ile ilgili boşalma fizyolojisi ile ilgili bilgiler cinsel eğitim adı altında çiftte verilir. Bu eğitimin yanında çiftin cinselliğe dair algıları yeniden yapılandırılmaya çalışılır. Bu aşamada geçirdikten sonra üçüncü aşama duygusal aşamadır. Duygusal aşama hem erken boşalmanın çiftin ve yüreğinde yarattığı sıkıntılar, hem de geçmişten kaynaklanan endişe, korku, suçluluk ve günahçılık duyguları gibi çok güçlü duygular ele alınır ve bu duyguların söze konulması ifade edilmesi sağlanır. Böylece erkeğin sırtındaki duygusal yüklerden kurtulması, çiftin sırtındaki duygusal yüklerden kurtulması sağlamış olur. Bu aşamada tamamlandıktan sonra davranışsal aşama adını verdiğimiz son aşamaya geçilir. Bu aşamada çifte eğlenceli ve kışkırtıcı, yağmazlıklar içeren ve sonunda her iki tarafında mutlu olduğu aşk oyunları altında bazı egzersizler yaptırılır. Bu egzersizleri yapan çiftler zamanla boşalma denetimini geliştirdikleri gibi her iki tarafında keyif aldı, sağlıklı ve mutlu bir insan hayata da kavuşmuş olurlar. Ve bu hedef ulaşıldığında sonlandırılma aşamasına geçilir. Sonlandırma aşamasında tekrar erken boşalmanın meydana gelmemesi için neler yapılabileceği konuşulur ve oluşabilecek olası bir başka probleme nasıl yaklaşılacağıyla ilgili de elde edilenlerle tekrar gözden geçirilir ve bu aşamada tamamlandığında terapi sonlandır. Erken boşanmak kader değildir. Yüzdüyüz tedavisi olan bir cinsel uyum sorumludur.